Allah'ın mübarek olsun aziz ve muhterem akra dinleyicileri Allah bu güzel günün içinde saklı olan e, hayırlardan cümlemizi cümlenizi istifade ettirsin. Bu cuma e, sohbetimde e, Allah'ın arslanı Hz. Ali Efendimiz radıyallahu anhu ve kerramallahu vecihez hazretlerinden rivayet edilmiş olan bir e, hadisi şerifi bahis konusu etmek istiyorum. Ee, dün akşam da içime böyle bir arzu gelmişti. Hazreti Ali Efendimizin mübarek sözlerini e, efendim şey yapayım da açayım da oralardan bir şeyler okuyayım derken efendim bu sabah bu hadisi şerif onun rivayet etmiş olduğu hadis-i şerif karşıma gelince bunda da bir tevafuk seziyorum. Pey Pey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz birkaç kaynak var. İbn Asakir, efendim İbn Necar ve efendim daha başka e, e, kaynaklar var. Efendim e, orada rivayet edildiğine göre buyurmuş ki peygamber efendimiz rivayet eden raviyesi hazreti Ali efendimiz men iştaka ilel cenneti sabaka ile hayrat ve men eşfaka minen nadi leha anişşehevat ve men terakkabal mevte sabara alel lezzat ve men zezhede fid dünya e, halet aleyhil musibat eee Şimdi bu dört tane cümle var. Bu cümleler üzerinde e, açıklama yapmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Ben iştaka ilel cenneti sabaka ilel hayraat. İlk cümle bu. Kim cennete müştak ise hayırlara yarış edercesine koşar gider. Ve men eşfaka kim cehennemden korkuyor ise leha anil ani şehvat, nefsinin şehavani arzularından efendim kaçar. Ve en tarak sabara aleleca. Kim ölümün e, göz önünde olduğunu anlarsa müşahede ederse ölümü görürse lezzetlere kendisini kaptırmaz, sabreder. Efendim, böylece efendim, e, ahirete hazırlanmaya da dikkat eder. Ve hemen hedefi dünya, kim e, Allah'ın sevdiği bir huy olan dünyaya meyletmemek, zahid olmak, e, dünya konusunda müstehimi bir e, halet-i ruhiye içinde olmak, buna züht duygusu diyoruz. Kim dünyaya karşı böyle bir züht duygusu içinde olursa, e, hanet aleyhil artık ona kendisine gelen çeşitli belalar, musibetler efendim e, kolay gelir. Efendim onlara tamir tamir etmekten zorluk çekmez, onları umursamaz. Şimdi muhterem e, dinleyiciler hadi şöyle bir soruyu sorabiliriz. Yani kim var cenneti istemeyen? Cennet e, bizim inandığımız Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği ahiret yurdu. Yani mümin bir insan ebediyen ahirette Allah'ın rızasının olduğu ve mümin kullarına gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kimsenin oturup da hayal edip de tahayyül bile edemeyeceği kadar güzellikleri, nimetleri, efendim hoş şeyleri topladığı bir e, mükafat yurdu. Cennet. Biz buna inanıyoruz. Efendim e, şeyde de var, Tevrat'ta ve İncil'de de var yani ehli kitap dediğimiz, kendilerine eskiden peygamber gönderilmiş ümmetler de inanıyor. Yani bütün Hristiyan alemi de cennete inanıyor. Efendim, ufak tefek telaffuz farklarıyla biz Adin cenneti diyoruz. Onlar Aden diyorlar. Efendim vesaire. Biz Pirdevs diyoruz. Onlar Paradise diyorlar. Ama onlar da inanıyorlar. Efendim şeyler de inanıyor. Yahudiler de inanıyor. Hatta daha başka dinleri, dinler tarihi yönünden inceleyecek olursak, tabii onlarda da kendilerine Allah'ın muhakkak gibi bir peygamber göndermiştir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki, Allah hiçbir kavmi peygambersiz bırakmamış. Hepsine bir beşir, bir nezir, haber verici, bir muhtiri sadık, Allah'ın emirlerini getirici bir görevli, manevi görevle görevlenmiş bir kimse. Mutlaka her devirde, her yerde Efendim gönderilmiş. Bu muhakkak vehim min ümmetin illa nezir. Bu gerçek. İnanen yani zaten Müslümanlar dünya nüfusunun beşte biri. E, Hristiyanlar da efendim çeşitli yüzlerce mezhepleri vesairesi var ama derleyip topularsak hepsi cennet inancında. Efendim Yahudiler ve diğer şeyler yani dünyadaki insanların büyük çoğunluğu cennete inanıyor. Cenneti seviyor. Cenneti istiyor. Efendim Dünyada güzel bir şey gördü mü, bir yer gördü mü, manzara gördü mü, cennet gibi güzel. Aman efendim para da gibi diyor efendim böyle isimler veriyorlar tamam. Ama bu kuru sevgi efendim olmaz. Yani bir insan bir şeyi severse sevdiği için e, yapabildiği bazı şeyler olabilmeli efendim bazı fedakarlıklar olmalı ve o sevdiğini kazanmak için, e, o hak etmek için efendim yapması gereken bir takım Ödevleri var, o ödevleri yapması vazifeleri yerine getirmesi lazım. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, yani meniştaka iler cennet. İştak yani iştiyak duyarsa, yani şevk duyarsa, istiyor böyle yana yakıla istiyor. Tamam bir insan cenneti istiyorsa ne yapacak? Onun fiili görünümü, o insanın fiili görünümü nasıl olacak? Oturacak mı bir kenarda miskin miskin? Hayır. Sabaka iler hayrat. Yani. Hayırlı işleri yapmaya müsabaka edecek Başkalarıyla müsabaka edecek. Müsabaka tek kişiyle olmaz. Müsabakaya birçok kimse katılır. Yarış demek yani. Efendim ben daha öne geçeceğim. Ben daha öne geçeceğim diye. Yarış demek müsabaka. Müsabaka ilel hayrat. Hayırlara yarışacak. Başkalarına da bakacak. Ha bu hayır yapıyor. Şu da hayır yapıyor ama ben onlardan daha çok hayır yapayım. Ben Allah'ın daha sevgili kulu olayım. Ben Allah'ın rızasını kazanmaya daha çok masraf yapayım. Daha çok hizmet ortaya koyayım. Daha çok insanı mutlu edecek. Allah'ın rızasına uygun peygamber efendimizin efendim rızasını kazanmaya vesile olacak işleri daha çok yapayım diyecek. Müsabaka yapacak yani. Yarış yapacak. Nerede yarış yapacak? Hayırlarda. Efendim hayırları işlemeye doğru bir yarış yapacak. Bu hayırlar neler olabilir? Tabi hayır, hayırın ilk başı insana fayda verecek. En büyük hayır ibadetlerdir. Bir kere İnsan ilk önce kendisine hayırlı olması lazım. Namaz kılmıyor. Oruç tutmuyor. E, efendim haramdan kaçınmıyor. E, günahları işliyor. E, böyle bir insanın kendine hayırlı yok deriz biz. Yani kendisine herkesten fazla kötülüğü kendisi yapıyor deriz. Tabi bir insan eğer şeyse efendim ilk önce kendisine hayırlı olan, ibadet ve taati yapan bir insan demektir. Hayırlara koşan bir insan. ilk önce kendisine hayırlı olan bir insan demektir. Bu bir iş. Ondan sonra da başkasına hayrı olan insan demektir. Biliyoruz ki bizde hayır mefhumu var, yani hayır kavramı var İslam'da ve Peygamber Efendimizin hadisi şerifi hemen hemen bütün Müslümanlar bilir, insanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası dokunandır. Yani görüyorsunuz İslam işi sadece kuru bir dava, kuru bir efendim inanç, işte ben inanıyorum filan deyip bir kenarda durmaya bağlamıyor faydalılık ortaya koyuyor. Yani iş yapılacak. Bu iş de insanlara faydalı olacak. Ve insanların en hayırlısı öteki insanlara faydası en çok dokunandır diye geçiyor. O zaman İslam'da hayır nedir? Faydalılık nedir? Faydasızlık nedir diye faydayı faydasızlığı, hayırı şerzi iyice düşünmek lazım. Düşünmesi lazım. Bunların böyle Müslümanlar tarafından bilinmesi lazım ve bir Müslümanın Hayrı yapma ve faydalı olan şeyi yapma koşturması lazım. Nasıl olmuş İslam tarihinde? Bakın kendi yakın çevremize bakalım. Hani uzaklara gidersek belki okumuşuzdur, belki okumamışızdır bilmeyebiliriz ama şu çevremizdeki eserlere bakalım. Mesela şu anda ben İstanbul'dan konuşuyorum. İstanbul'un böyle Fatih semti gibi eski ecdadımızın yaşadığı yeni kurulan semtler olmayan Köklü semtlerinde. Şöyle dolaşın. İki adımda bir çeşme vardır. Filancanın hayır hasenat sahibi. Filanca ağanın, filanca hacının, filanca zatın hayırıdır. Bir e, e, Sibyan mektebi vardır. Sibyan ne demek? Çocuklar demek. Çocukları okutan şeyi vardır. Bir Darül Kur'an'ı vardır. Kur'an öğreten bina yapmıştır. Efendim Bir aşhanesi vardır. Bimar hanesi vardır. Hastanesi vardır. Hele hele o be bezme alem Valide Sultan'ı ne kadar seviyorum. Yani hayranım kendisine. Bezme Alem Valide Sultan'ın Vatan Caddesi'nden geçerken görüyoruz. İşte Grava Hastanesi var. Efendim işte bedava, gariban Müslümanlar burada tedavi olsun diye hayırlar yapmış. Efendim İstanbul'un sununu sağlayan Terkos tesislerini vesaire vesaireyi vakfeden o. Efendim birçok e, cami yaptırmış, hayır yaptırmış e, vesaire vesaire. Yani Çevremize baktığımız zaman Valide Sultan Hazretleri gibi Bezmalem Valide Sultan Hazretleri gibi bütün sultanların vezirlerin, zenginlerin, ağaların hacı efendilerin efendim, hep hayır bıraktığını görüyoruz arkada ve istifade edilen ya bir çeşmedir ya bir hastanedir ya bir böyle faydalı bir sosyal müessesedir karşımızda hem de monumental yapmışlar yani şunu demek istiyorum bu sözde böyle asırlara dayanan sağlam Efendim kesme taştan kurşunlarla taşları birbirlerine perçinleyerek muazzam eserler yapmışlar. Asırlar yıkamamış, ihmal yıkamamış, efendim bilmem düşmanlık yıkamamış da hala dimdik ayakta duruyor. Görüyoruz ki tepeden tırnağa ecdadımız hayır yapmaya yönelmiş. Yani İslam'ı lafta bırakmamış. İslam'ı başka insanlara hizmet etmek, başka insanların gönlünü almak, başka insanları sevindirmek, onların hayır duasını kazanmak, efendim... Ya hatta daha öte bir şey söyleyeyim. Yani insanları değil, hayvanları bile düşünmüşler. Kuşları düşünmüşler. Kuşlar için yuvalar yapmışlar. Uçamayan kuşlar için vakıflar koymuşlar. Efendim kanadı kırık güvercinler için efendim onlar da bir sıcak memleketlere uçacaklardı. Kanadı kırık uçamıyor. Kaldı bu soğuk yerde. Ona bakılsın diye vakıflar tesis etmişler. Hatta hiç unutmuyorum. Çok hoşuma gitti. Hani bir hizmetçi Bulaşığı yıkarken diyelim ki köle, efendim cariye e, kıymetli bir tabağı kırdı. Ne olacak? Efendisi azarlar, bağırır, çağırır filan. Bu hususta Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi var. Onu da hatırlatayım bu arada. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki, yani hizmetçiniz bir tabak kırarsa azarlamayın onu. Niye? Çünkü eşyanın da bir eceli var, onun da bir ömrü var. O da bir zaman gelecek, bitecek. Yani tamam müddeti dolmuştur, işte böyle olacaktı, ol, olmuş. Yani ondan dolayı, ee, artık olan olmuş. Ötekisini azarlamayın diyor Peygamber Efendimiz. Tabii Peygamber Efendimiz öyle demiş ama bir de tabi canı yanar. Bir kıymetli bir eşyası kırıldığı, döküldüğü zaman yüreği yanar. Hakikaten kendi çocuğu olsa da biraz niye böyle yaptın diye sert elir, kaşını çatar, bağırır, çağır Veya bir daha yapmasın diye düşünür. Terbiye olsun diye düşünür. Dikkat etsin diye düşünebilir filan. Efendim bağırır, çağırır. Ama Dedelerimiz ne yapmış? Bağırır, çağırır ama gönlünde bir şey kalır. yüzüntü kalır filan diye. Efendim tabak kıran hizmetçinin efendim tabağını tazmin etsin. Yani ödesin diye. Ona yardım yapılsın da ödesin diye vakıf kurmuşlar. Yani hizmetçiyi bile koruma var. Zaten kölesine efendim yediğinden yedirecek, giyildiğinden giydirecek. Yani hatta alınmış bir esir bile olsa öldürmeye hakkı vardı. Çünkü onu öldürmeye karşısına gelmişti. Ama gene de iyi bakacak İslam'da Kölelerin durumu da gayet öyle efendim şey e, e, insani bir bakış var. Meki, e, ecdadımız filen hayırlara koşmuşlar. Yani ben bakıyorum ki e, kabre e, firavunlar gibi hazineler gömmemişler, hitit kralları gibi efendim e, başka e, hani e, şeylerini e, mezarlarını buluyorlar, açıyorlar. O işinden çeşitli hazineler çıkıyor. Öyle şeyler bırakmamışlar. Ne bırakmışlar? Herkesin faydalandığı sosyal tesisler bırakmışlar. Hastaneler bırakmışlar. Şırıl şırıl akan çeşmeler. Yani onlar çeşmeleri yapmışlar. Hatlarını döşemişler. borularının künklerini hazırlamışlar. Bentlerini yapmışlar. Yani barajlarını yapmışlar. Her şey tamam. Biz mevcudu koruyamamışız. Akan çeşmeleri akmaz hale getirmişiz. Musluğunu koruyamamışız. Ne kadar güzel böyle burmalı musluklar vesaireler yapmışlar. Zincirli taslar kenarına koymuşlar. Tasın konulacağı geç pencerecikler neş, nişler yapmışlar her şeyi her şeyi düşünmüş ama bundan ne ne var yani hayıra koşmak var insanlara faydalı işler yapmak var yani bir başkası onun yaptığı hayırlı bir şeyden istifade edip de oh yarat, çok şükür deyince yaptırandan Allah razı olsun deyince bu bu taraftan kenardan onu duyduğu zaman gördüğü zaman veya görmese bile görüyormuş gibi olduğu zaman mutlu oluyor seviniyor benim benim ortaya koyduğum bir eserden bir insan istifade etti, bir kuş istifade etti, bir hayvan e, efendim istifade etti diyor. Peygamber Efendimiz'e soruyor sahabeden bir zatı muhterem radıyallahu anh. Diyor ki ya Resulallah ne kadar zorluklarla kuyudan elimle su çekiyorum, ellerim yara oluyor, ipleri çeke çeke. Kovadan suyu boşaltıyorum hazneye, benim develerim su içsin diye. Tam o sırada hadi efendim ihtiyarlamış uyuz. Efendim hastalıklı, salıverilmiş, işe yaramaz develerden de geliyorlar, yanaşıyorlar. Onlar da benim bir zahmetle çektiğim sudan, onlar da höpür höpür içiyorlar tabii. Bir devenin de karnı geniştir, ne kadar su içer, benim halim ne olacak şimdi ben bu kadar yoruluyorum, bunda da sevap var mıdır diyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ona da ciğeri yanıyor tabii sıcaktan, zavallı hayvan. İşe de yaramadığı için kimse de bakmıyor İşe yaradığı zaman bakarlardı işe yarasın diye ama şimdi de hastalandı, ihtiyarlardı, işe yaramaz, sakatlandı diye kimse bakmıyor. İşte ona da su vermekte fayda vardır, ecir vardır, sadakan olur diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. İslam bu. İslam çok güzel bir din. Ama biz o güzelliği hem anlamalıyız hem de başkalarına anlatabilmeliyiz. Bakın İslam budur diyebilmeliyiz. Herkes İslam deyince efendim Menfi propagandalar var böyle. Efendim kara kara şeyler, tablolar çiziyorlar. Korkunç korkunç, çatık kaşlı çatık kaçtı. Palalı, mızraklı, kanlı birilerine de biraz ters göstermeye çalışıyorlar. Tabi propaganda sistemleri önemlidir. Yani e, reklam ve propaganda bir insanı alırsa masum bir insanı kapkara yapar. Efendim e, hırsız, arsız, yüzsüz, edepsiz bir insanı da göklere çıkartabilir. Zaten görüyorsunuz gazetelerde, şeylerde, efendim, sayfalarda, e, sosyalist ütünlerinde bunların nice nice misalleri var ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu izahını yaptığımız hadis-i şerifte buyuruyor ki yani sonuç olarak cenneti istiyorsa insan ben cenneti istiyorum diye kenarda durmayacak hayırlara koşacak, faydalı işler yapacak çok önemli muhterem kardeşlerim boş durmayacak, yani oturmayacak eser verecek Efendim, eylem yapacak, iş yapacak hayır yapacak ve yaptığı hayır da faydalı olacak, işe yaramaz bir şey olmayacak işe yarayan bir şey olacak yaptığı şey insanlar ondan insanlar hayvanlar canlılar dünya e, hepsi faydalanacak yani asırlar boyunca faydalanılacak ve bir insan bir ağaç dikse o ağacın dalına bir kuş konser meyvasından gagalasa onu yapana dikene bir sevap veriliyor o ağacın altına birisi otursa gölgelense dikene bir sevap veriliyor o ağacı bir, dikmiş olan o filan dikmiş olan kimse ölmüş olsa bile sevap kazanıyor e, odununu yaksa, kurulmuş olsa kuru dallarını yaktığı ısındığı zaman bile o hacı dikene sevap veriliyor. Hayra vesile olmak, hayırı başlatmak, hayırı tesis etmek insan'da çok önemli. Hepimizin içinde bu duygu olması lazım. Faydalı olmak duygusu. Boş vakit geçirmemek duygusu. Hayırlara koşmak duygusu. Bir de e, efendim hayırlarda yarışmak. Yani o kardeş de yapıyor, öbür kardeş de yapıyor. O hacı efendi de hayır yapıyor, bu da yapıyor. E, o zaman sen ne yapacaksın? Sen daha güzel bir hayır yapmak için Zihnini çalıştıracaksın Daha güzel hayır ortaya koymaya çalışacaksın Şimdi mesela bizde klasik olarak Hayır yapma deyince ilk hatırımıza gelen cami tamam Cami çok güzel bir şey Allah'ın evi içinde ibadet ediliyor Edildikçe sevap kazanılır filan Ama bir semtte bir tane iki tane cami var Doldu tamam Zaten bu ihtiyacı karşılıyor ya fazla bile geliyor Üçüncü bir tane sen yapacağına O zaman düşün cami yerine buraya Şimdi başka ne lazım filan diye Onu yapmaya çalış Elhamdülillah biz Hamdüşşanalar olsun efendim Allah'a inşallah daha e, büyük hayırlar da yapma kardeşlerimiz muafak olurlar. Bir radyo e, efendim e, şirketi kurmakla, Bakın Türkiye'nin kaç yerinde şu anda konuşmalarımız dinleniyor efendim. Elhamdülillah nice nice kardeşlerimiz Peygamber Efendimiz'in hadis şeriflerini, dinimizin inceliklerini, güzelliklerini öğrenmiş oluyorlar. Bu bir eğitim yani bu kadar insanı bir sınıfta toplayabilir misiniz? Bir okulda toplayabilir misiniz? Herkesin işi olur, gücü olur ama mutfakta hanım çalışırken bu konuşmayı dinliyor. Arabasını sürerken şoför hem kendisi dinliyor hem müşterisine dinletiyor. Bir kanda tezgahtar malını satarken açmış, efendim hem onu dinliyor hem müşteri dinliyor. Ha, hayır hasıl oluyor. Ne kadar güzel. E, bu da bir hayır işte görüyorsunuz kalıcı bir hayır. Efendim, bir de kitap hayır var mesela kitap yazıyorsunuz okunuyor okunuyor okunuyor asırlarca okunuyor İmam Gazali'nin eserleri efendim işte bu, bu hadis kitapları mübarekler hadisleri toplamışlar kitaplara geçirmişler biz açıp onların eserlerini efendim e, okuyoruz tabi onlar sevap kazanmıyorlar işte cenneti isteyen boş durmaz diyor peygamber efendimiz hayırlara yarışır hayırlara doğru koşar Öteki Müslümanlardan daha çok hayır yapmak için gayretli olur. İşte İslam'ın ruhu bu. İslam tasavvuf, dervişlik, miskinlik değil. Hayırlara koşmak, faydalı olan şeyleri yapmak yolu ve dünyada bu kadar güzel başka yol yok. Leman eşfakaminenleri leha anishevat. Bir de bunun karşı tarafı var. Efendim ben cehennemden korkuyorum. Allah'ın gazabına uğramak istemem. C ateşlerin içinde cehennemi yanmak istemem. Çeşitli işkencelerle manevi efendim Allah'ın bildiği efendim Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği çeşitli cezalara maruz kalmak istemem. Sevdiklerimden ayrı düşmek istemem. Efendim eee olmak, mahvolmak istemem. Tamam. İyi güzel istemiyorsan o zaman ne yapacaksın? leha ani şehvat böyle düşünen bir insan şehvetlerden şöyle frenler kendisini geriye çeker alıkoyar şehvat ne demek? şehvat nefsaniye yani insanın içinin nefsinin egosunun canının çektiği istediği şeyler efendim yani dondurma isteyebilir insan yemek isteyebilir gezmek isteyebilir eğlenmek isteyebilir uyumak isteyebilir çalgı çalmak, söylemek şarkı söylemek isteyebilir dinlenmek isteyebilir, oyun isteyebilir kumar isteyebilir efendim bilmem bir başkasının malını isteyebilir, ah şu benim olsa alsam filan diye ama yani insanın içinin çektiği, nefsinin canının çektiği, istediği her şeyi alması, yapması doğru değildir nedir? Bunun bir sınırı vardır, kanunlardır ilahi kanunlardır Allah'ın hükmüdür, haram, helal fikirleridir Ondan sonra bir de bazı istekler muzırdır insan olduğu için Yani o isteklerin peşine düştüğü zaman insan alkolik oluyor İnsan efendim eroinman oluyor İnsan efendim şehvet perest olarak gençliğini yitiriyor, sıhhatini yitiriyor filan Yani her şeyin bir doza, doza, dozajı var Yani ilacın, ilacın da bir miktarı var Damlanın da sayısı var 15 damla damlatacaksın bir bardağı Günde iki defa içeceksin diyor doktor mesela her şeyin bir miktarı var. Her şeyi istediği güzel bir şey bile olsa onun bir de miktarı önemli. Bir de istediği şey güzel olmayabilir. Faydalı olmayabilir. Zararlı olabilir. İşte aman canım çekiyor. Çok istiyorum. Çocuk mesela annesine eteğine yapışıyor. İlle şundan istiyorum. Evladım olmaz. O sana zararlı. Mideni dokunuyor vesaire. Efendim Hastasın. İşte dişlerini çürütür vesaire. İlle istiyor. İstiyor ama pis, temiz değil vesaire. Demek ki insanın şehevatı, nefsaniyesinden yani nefsani arzularından isteklerinden vazgeçebilmesi veyahut onları frenleyebilmesi lazım. Frenleyen bir insan kendisini kontrol edebilen bir insan dolu düzgün arzularının peşinde koşmayan, sürüklenmeyen harama helale dikkat eden, kanunlara efendim hakka, hukuka riayet eden efendim günahlardan kaçılan bir insan olması lazım tabi. Bunlar şart. Evet insanın Canı bir şeyler isteyebilir ama herkes her istediğini yaparsa olmaz. Ben şu kadını istiyorum. E, o o kadın evli. O zaman isteyemezsin, tamam. O bitti, yani evli. Olunca isteyemezsin, tamam. Eğer işte ben camdan çıkarım da şöyle yaparım böyle yaparım da bakarım da olmaz. Yani eğer cehenneme düşmek istemiyorsa bir insan efendim o zaman ne yapacak? Şehvatten, nefsaniyesinden de vazgeçecek. Kendisi hakim olacak. Bu kuru lafla olmaz. Dikkat edecek, flörtü bırakacak, içkiyi bırakacak, kumarı bırakacak, gayrı meşhur kazancı bırakacak, aldatmayı bırakacak, yalanı bırakacak dolanı bırakacak, çalışmamayı bırakacak, tembelliği bırakacak, tembellik çok tatlıdır. Ee, hoştur, Efendim, yan gelip yatsın, ağzına başkası üzüm salkımını yanaştırsın, Efendim, o da yatarken yesin. E, Romalılar öyle yaparlarmış. Yerlermiş, yerlermiş, doyarlarmış. Ondan sonra gider, onu çıkartırlarmış. Yine yine yerlermiş, yine doyarlarmış, yine çıkartırlarmış, susarlarmış. E, böyle şey olmaz ki. Bu dejenerasyon bu. Yani isteğin de dejenerat edilmesi. Ha, eğer cehenneme düşmek istemeyen bir insan varsa, ben yani, cehennemi istemiyorum demekle kalmaz. Bir de ne yapar? Kötülüklerden alıp alıkoyar. Krenler kendisini. Bak biz Müslümanlar olarak karşımıza çok çeşitli imkanlar geliyor. Büyük şehirlerde okuyoruz. Çocuk çocuğumuz okuyor, yüksek tasvir yapıyor. İsterse bara pavyona gidebilir, isterse içkiye, kumara alışabilir, isterse futbolun, sporun vesairenin peşinde koşup tahsilini efendim tamamlayıp tamamlayamayabilir yani vazifelerini ihmal edebilir ama sıkıyoruz dişimizi gece uyumuyoruz, derslerimize çalışıyoruz imtihanları kazanıyoruz efendim işimize devam ediyoruz helalinden para kazanıyoruz vesaire. işte bütün bunlar yani nefsin arzularının karşısında durabilmek. Cehennemden kurtulmak için bu lazım. Nefsi terbiye etmek lazım. Tasavvuf yolunda bu çok önemli. Nefis terbiye edilmezse o azgın nefis insanı çok hatalı şeylere götürür. Şunu istiyorum yap, bunu istiyorum yap. İnsan onu yaptığı zaman da Allah'ın kızdığı sevmediği bir kul olur efendim e, işte şu e, insanların sevmediği gazetelere düşen korkunç olaylar şeyler işte onlar hep onlardan oluyor bunları. şeytan nefsi kandırıyor nefis de insanın çeşitli şeyleri arzu ederek yaptırtıyor e, efendim Amerika'da bir Türk'ü döve döve öldürmüşler demiş ki bir tanesi ötekisine bugünkü gazetelerde okudum yani dövmekten de bayağı keyiflendik zevk Keyiflendiniz, keyiflendin ama işte o vahşet işte o insanlık değil. 24 sene yani, emir boyu hapis yemişler. Tabii bu dünyadaki cezası bir de ahirette onun ne kadar azabı olacak. Evet. Cenneti kuru kuruya temenni etmek yok. Hayırlı faydalı işlere koşmak var İslam'da. Cehennemden kuru kuruya efendim ben cehenneme azaba gazaba uğramak istemiyorum, düşmek istemiyorum e, demek yok. Kuru kuruya laf yok. Onun onu sağlamak için de Günahlardan, haramlardan, nefsani, şehvani işlerden, şeytani işlerden uzak durmak var. Bu da önemli. Yani görüyorsunuz korun yapa, palavraya İslam önem vermiyor. Sağlam iş istiyor. Yani elle tutulur, bir şey ortaya konulmasını istiyor. Üçüncü cümlesi Peygamber Efendimiz Hazretlerinin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme teslimen kesira ve men tarak tabal mevte sabara anil lezat. Evet. Ölüm gözümüzün önünde. Her gün yakınlarımızdan, akrabamızdan ...haberler alabiliyoruz, vefatlar oluyor... ...gazetelerde okuyoruz... Aa, ...falanca da mı vefat etti... ...Allah rahmet eylesin... ...İnna lillah... inna ileyhi raciûn vesaire... ...tamam, ölümü gören... ...o zaman sadara anil lezzat... ...lezzetlere, zevklere sabreder... fani dünya... fani dünya hoştur ama... ...ahiret mevzu olmasa derdi hocamız cennet mekan... ...Mehmesel ve Hazretleri... ...hoşturur, fani dünya mı... Sonra ölüm. Ölüm var, ölümden sonra da hesap var tabii. Hesaptan sonra da cennet var veya cenneti kaybetmek var. Cehenneme düşmek, cehir, cehir yanmak var. Binaenelik her lezzetli şeye de el uzatılmaz lezzetlere sabredilir. Lezzetler, asıl lezzetlerin hepsi cennette olacağı için... Cenneti kaçırmamak için biraz da sabırlı olmak lazım, kendini tutabilmek lazım, ölümü göz önünde tutmak lazım. Onun için Peygamber Efendimiz ölümü unutmayın, ölümü göz önünde tutun buyurmuş. Efendim. Hatta bizim edebiyatımızda ve edebiyat derslerinde de hocalar anlatır. Ölmeden evvel ölmek. Talebe bir türlü anlayamaz. Hem ölüm diyor hem de ölmeden evvel ölmek diyor. Bu nasıldır? İşte bu ne demek? Ölmeden evvel, ölümden sonraki halleri düşünmek, ölümü göz önünde tutmak, öleceğini bilmek. Efendim, ölmüş de, ölmüş bir insanın neler yapmak istediği, hani pişmanlık halinde, ah keşke hayatım olsaydı şunu yapsaydım, bunu yapsaydım dediği şeyleri o hal başına gelmeden düşünmüş de kendini toparlamış olsun diye tabii söyleniyor bunlar. Üçüncü cümle de bu. Dördüncü cümle, ve menzi hedefik dünya, hanet aleyhi musibat. Evet, züht duygusu varsa, takva duygusu varsa bir Müslüman'da, zahid ise, abid ve zahid bir kul ise, fani dünyanın geçiciliğini, boşluğunu, hiçliğini anlamışsa, değersizliğini anlamışsa, o zaman dünyanın içindeki musibetler de ona hafif gelir ne olacak, fani dünya. Zaten kendisindeki olabilir böyle şeylerler ve musibetlere karşı da şey olur, metin olur yani. Evet, musibet insana geliyor. istemeden geliyor. Hiç kimse musibeti talep etmez herhalde. Bana musibet gelsin, cehir efendim, şu sıkıntılara düşeyim, ah edeyim, vah edeyim, acılar içine kıvranayım diye. Kimse istemez. düşmanla ister de kendisine istemez. Ama gelir, herkese gelir musibetle. Peygamberlere en çok gelmiş, salih kullara, abid kullara, efendim, böyle evliyaullah'a gelmiş, da çünkü dünyada her zaman tatlı şeylerle imtihan olmaz. Bazen de musibetlerle imtihan olur. Ve onları da e, metin olarak karşılayabilmek lazım. Şey yapmamak lazım yani. Ondan dolayı efendim yıkılmamak lazım. Hani e, geçen gün gaz, gazetelerde okudum. Danimarka'da diyor, ülke adı da veriyor. E, şey, sosyal haklar kuvvetli. Yani hastalansa bakacak hastaneleri var parasız. Efendim işsizse efendim devlet kendisine e, maaş veriyor. Her türlü e, yaşam şartları konforu sağlanmış. İntiharlar çok oluyormuş buna rağmen. Neden? E, şey musibetlere tahammül edemiyor. Can sıkıntısına tahammül edemiyor. Canı sıkılınca canına kıyıyor insan. İmansızlık alameti yani İslamsızlık alameti. İmansızlık demeyelim. Herkesin kendine göre bir inanç imanı var ama her inanç zor düzgün inanç değil tabi. İslam mühim olan İslam inancı. İşte onun için Müslüman musibetlere karşı dirençli olur. Yıkılmaz sarsılmaz, sabreder, bir de sabırdan dolayı da ecir alır tabi yani Müslüman iki sebepten ecir alıyor, nimetler geldiği zaman şükrediyor, sevap kazanıyor, ecir alıyor musibetler geldiği zaman sabrediyor, yine ecir kazanıyor ikisinde de sevap kazanıyor onun için bu dünya hayatının içinde böyle olaylar olabilir hastalık gelebilir, ölüm gelir, çeşitli pizari hayatta, ailevi hayatta problemler çıkabilir şu ne yapalım? Herkese geliyor. Yani ensu cumurlara da geliyor. Devlet başkanlarına da geliyor. Devriliyor efendim çıkıyorlar, iniyorlar. Efendim büyük zenginlere de geliyor, Fabrikatörlere de geliyor. Avamsuzlar da düşüyorlar vesaire. Yani fark yok. Bütün insanlara bu gibi olaylar gelebiliyor. İnanene dünya hayatı böyledir. Zaten dünya hayatı geçici, fani bir şey yapacak insan. Metin olacak? Metin olmak, dayanıklı olmak. Dişini sıkmak ve atlatabilmek. Çünkü bu da önemli bir şey. Ben e, amene bil kaderi, emine minel kederi denilmiştir. Kadere inanan bu gibi şeylerin karşısında sağlam durur. Onun için atalarımızın sağlamlığına cümle cihan halkı hayran olmuştur. Böyle kale gibi, çelik gibi. Nasıl çelik böyle, böyle kılırırsın, eğilir, bırakırsın. Tekrar eski gelir. Yay yay gibi, çelik gibi. Neden? Çünkü in kader in inancı var. Her şeyin Allah'tan olduğunu biliyor. Allah'ın kendisini imtihan ettiğini biliyor. Edebilir muhafaza ediyor. Dişini sıkıyor, diyor. Bizim bir ameliyatımız olmuştu. Bir arkadaşı koğuştan has götürdüler hastanede. Ameliyat yapacaklar. Kulağında bir problem var. Bütün hastane bağır kısımdan inliyor. Herkes, bütün hastaların morali bozuluyor. Tabii zor bir durum. Ondan sonra bir başkası gitti, Efendim, doktor ameliyat yapıyor göstermiyor demiyor, doktor ya acımıyor mu filan diye sormuş, e, diyor ki e, acıyor ama e, niye bağırmıyorsun, e, bağırınca acı bilmiyor ki, bağırdığı zaman acı geçmiyor ki, insan bağırıyor ama niye bağırıyor, psikolojik olarak bağırıyor, bağırmaz, işini sıkıyor, asıl olsa geçecek. Efendim işte Müslüman bağırmaz. Evet nasıl olsa geçecekler. Efendim o acının da kendisine sevap kazandıracağını sabrettiği zaman sevap kazanacağını bilir. Ne kadar güzel bir hadis-i şerif öğrenmiş olduk. Hz. Ali radiyallahu anh Efendimiz rivayet ettiği için o da önemli. Hz. Ali'yi seven özel gruplar var Türkiye'mizde. Onlar da ben e, şeyi bilsinler, Hz. Ali Efendimiz'i bilsinler, yolunu bilsinler diye istiyorum. Hz. Ali Efendimiz'le ilgili böyle sözleri de bahis konusu etmek istiyorum. Onu, oradan rivayeten gelmiş, hadis-i şerifleri zikretmek istiyorum. Özetleyelim, cenneti isteyen boş durmaz, hayırlara koşar, insanlara faydalı işler yapar diyor peygamber efendim. Yapmalıdır demek istiyor yani. Cehennemden korkan, efendim e, şehavat-ı nefsaniyesine dizgin vurur, tren yapar, kötü işlere meyletmez. Yani e, lafta bırakmaz işini, kötülüklerden kendini çeker. Ölümü gören, efendim, lezzetlere karşı sabreder. Efendim ahiretini berbat edecek işlere şey yapmaz sabırlı olur efendim önüne hazırlanır ve dünyanın boşluğunu gören insan da kendisine gelen musibetlere karşı metin olur dayanıklı olur efendim onların karşısında demoralize olmaz yıkılmaz moral terişan olmaz efendim intihar vesaireye kalkışmaz metin olarak durur eh ne yapalım Allah'ın işidir. Şeyleri... ...sabreder ve ecer alır, sonunda da iyi olur. Eyyub Aleyhisselam'ın başına neler gelmiş, Eyyub Aleyhisselam'ın hayatını okuyun sevgili dinleyiciler. Neler neler gelmiş başına da ne güzel sabretmiş, Allahu Teala Hazretleri ne güzel net ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Onun başına gelenin, bir de bir etrafımızdaki insanların başına. Ama o peygamber olduğu halde, o musibetler gelmiş, kavminden birisi yanına sokulamamış, şehirden çıkarmışlar... Mecberlik bir yerde tek başına yaşamış. Yani onun hastalığı bize bulaşmasın demişler demek ki. Bir mübarek hanımı, validesi, valide hanımı diyelim yani eşi gidip gelirmiş yanına. Başka kimse yok, sokulamazmış. Uzaktan bakarlarmış. Sabretmiş, sabretmiş, sabretmiş. Ama ondan sonra yine sıhhatine kavuşmuş, malına kavuşmuş, evladır yerine kavuşmuş. Allah'ın imtihanı öyle geliyor. Sonra sonunda da büyük mükafatlar oluyor. Allah bizi cennet için hazırlanan, faydalı işler yapanlardan eylesin cehennemden korunan, kötülüklerden kendisini çeken, kötülükleri yapmayan insan eylesin. Ölümü görüp de hazırlanan ve efendim kendisi ahirette zarar verecek efendim lezzetlerden kendisini çekebilen insan eylesin. Fani dünyanın lezzetlerine dalıp da efendim ihmalkarlık yapıtmasın. Efendim dünyanın boşluğunu görüp de başımıza ufak tefek bir şeyler gelecek Allah'ı sevmeyecek efendim reaksiyonlar içine düşmeyen Efendim sabırla, metanetle meseleyi karşılayıp Oradan da sevap kazanan kullardan eylesin Rabbimiz cümlemizi mutlu eylesin Mutluluğu istiyoruz, afiyeti istiyoruz Dünyada ve ahirette Hele hele dini konularda Safa sağlam olmayı istiyoruz Allah Allah bizi sağlam inançlı Sağlam dini duygulara sahip Kalbi kurul, kurul, nurlu, takva ehli Efendim sabırlı, şükürlü, hayırlı, feyizli kullarından eylesin Sevdiklerinizle sevgili dinleyicilerim yani anneniz, babanız, yakınlarınız, evlatlarınız, eşleriniz, çevreniz, dostlarınızla beraber Allah nice nice mutlu cumalara erdirsin. Hem dünyada hem ahirette bahtiyar olun. allah Teala cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Evet.